Dünya Mirası Adalar programından herkese sevgiler, e, saygılar efendim. E, şimdi ben stüdyoda Derya. Merhabalar ben Laosu Aksoy. E, çok yakından tadındığınız bir arkadaşımız var. Açık radyodan. Sabah seslerini e, duymaya çok alıştınız. Bir de öğleden sonra ikide bakalım nasıl duyuluyor dedik <gülüyor> sesi <sözü. gülüyor> Sevgili Can Tombil bizimle. Merhabalar efendim. <gülüyor> Muhtemelen daha yorgundur. <gülüyor> Pek bu böyle olmayacak. Fark Biz e, programı ateşleyeceğiz iddialıyız. Çok güzel. <gülüyor> Şimdi teknik masada sevgili Ezgi Tekin'e teşekkür ediyoruz ve e, destekçimiz Cem Fahri Polat'a da desteği için teşekkür ediyoruz. Hemen girişte söyleyelim. Dünya Mirası Adalar Facebook Twitter ve Instagram'dan bizi e, takip edebilirsiniz. Şimdi Can niye bizimle? E, bir girizgah yapıp onu söyleyelim ama Can'ı da birazcık tanıtalım. Herkes tanıyor ama olsun yine de tanıtalım. E, Can gazeteci, radyo, radyocu ve iklim aktivisti. E, Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirip bayağı sıcağı sıcağına 2012 yılında... E, açık Radyo'nun açık gazete mecralarına e, dalıyor efendim. Bunun yanında iklim değişikliği ve dünya müziği içerikli iki programı var değil mi Can? Bitti. Bitti mi? Bitti. müziği elinde. bitti. <gülüyor> dünya müziği bitti. Onun yerine İklim Acil isimli bir başka programımız daha başladı. O da Cuma günleri İklim Acil Durum. Dünya üzerindeki iklim hareketleri ve iklim kriziyle alakalı olan son gelişmeler sadece dünya değil. Aynı zamanda Türkiye'den de alakalı son gelişmeleri aktarmaya evet. çalıştığımız bir program başladı. Sana ama biraz da eğlenmek için alan vermeleri gerekir bence. Tabii. Evet, haklısın. Peki, e, aynı zamanda da e, yok oluş isyancısın. Evet, ve, yok oluş isyancısıyım efendim. İstanbul Prens Adaları'nın Sesi Yuvarlak Masa etkinliğine de... ...Açık Radyo işbirliğiyle ile gerçekleştirdiğimiz... Cainlı yayınımıza moderatörlük yaptın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biraz Çok ciddi... eğlenceli ve güzel bir etkinlik aynı <gülüyor> zamanda. Onu soracağız evet, evet. sana nasıl diye. <gülüyor> Ben giriş. Ben sözü bırakacağım ama hemen konuyu bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Öncelikle İKSV'nin paralel etken, etkinliği olarak Adaların Sesleri sergimiz yapıldı. Bu Rotördem'den katılan 2018 yılı Roma Mimarlık Ödülü sahibi sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Adalar Ekozisi ile ilgili yayınlanan söyleşilerden bizim 18 programımızı İngilizce'ye çevirerek sanatçılarla paylaştılar ve onlar da Adaların doğasını, imgelerini, seslerini ve kaybolmakta olan ritüellerini dört adet mekan üzerinden işlediler. Bu mekan e, tasarımları adaların farklı bir geleceği nasıl inşa edebileceğini e, görselleştirerek bize hayal etmemizi sağladı ve bunun yanı sıra da işte canlı e, yayınımız oldu. E, 19 değerli konuğumuzla e, bu etkinlik gerçekleşti. Asu ve Can moderatörlük yaptı. İsterseniz şimdi buradan devam edelim. Aslında bu canlı yayın etkinliğinde e, adaların e, ekolojisine baktık. Yani daha doğrusu e, işte ormanlarının durumu, e, balıklarının durumu, denizaltı canlılarının durumu, göçmen kuşlar, e, çok e, şey somut e, böyle e, canlıları ve de aslında sosyal olarak yani insanları da bir bütün olarak e, adalarda bir e, mercanların ölümü işte göçmen kuşların çeşitliğinde azalma gibi bir takım izlediğimiz hı hı. olaylar var bunları anlattılar Can sen de burada e, moderatörlerden biriydin benimle birlikte e, tabii, e, nasıl buldun konuşmaları yani biz çok içindeydik bir taraftan ama bir, bir taraftan da dışından belki sen benden daha da iyi bakabilmiş olabilirsin estağfurullah ya bana kalırsa olay biraz daha mikrokozmik bir anlam taşıyordu Katıldığım zaman içinde bulunduğum zaman yani İstanbul'un ekosisteminden bahsediyoruz ama İstanbul'un ekosistemini şu anda deneyimleyebileceğimiz bir alan içerisinde yaşamıyoruz birçoğumuz içinde bulunduğumuz stüdyonun da tophane civarlarında da durum böyle fakat bir diğer taraftan da bu mevcut daha önce anlatılan ve uzun bir zamandır yerleşimlerin olmadığı zamandan ortaya çıkan zamanlardan bahsediyorum. Uzun bir zamandır e, var olan bu ekosistemi deneyimleyebileceğimiz, nefes alabileceğimiz bazı alanlar var. Bunlardan bir tanesi de adalar. Ve burada da aynı şekilde bu dönüşümü iyiye gitmeyen, pek de iyiye gitmeyen dönüşümü kendi gözlerimizde daha net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu dönüşüm neyden kaynaklanıyor diye sorduğunuz zaman birçok etken var bunun içerisinde. Hem sosyal hem kültürel hem de aynı zamanda insanların yarattıkları çeşitli durumlardan ötürü. Fosil yakıt kullanımı başta olmak üzere gezegenin üzerindeki o büyük heyhuladan ötürü, iklim krizinden ötürü yaşanmakta olan değişiklikler var. Bu sadece içinde bulunduğumuz alanları etkilemiyor, içinde bulunmadığımız alanları da etkiliyor. Sadece insanları etkilemiyor, aynı zamanda insanların dışındaki alanları da, canlıları da ve mekanları da etkiliyor. Bunu net bir şekilde görebileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz, bu karşılaştırma yapabileceğimiz yerlerden bir tanesi aslında bir bakıma... Adalar. Evet adaların bu özelliğini aslında böyle keşfetmedik ama e, böyle farklı seslerden böyle bir e, ortaya çıkarabildik yani herkes ayrı ayrı aslında bu araştırmaları senelerdir belki yapıyor konuşuyor işte mercanlara ne oluyor kuşlara ne oluyor filan bir topluca aslında karşı karşıya olduğumuz bu iklim krizinin sonuçlarını e, ki iklim krizini yaratan e, şeylerden bir tanesi de mega kentleşme. Evet. ...yani mega kentleşmenin... E, ...gerek karbon salınımları ...üzerinde gerekse de ekosistem... ...üzerindeki... E, ...etkilerini biz adalardan okuyabildiğimizi... ...gördük. Evet. Evet. Yani bir diğer taraftan baktığınız zaman... ...sorunun gözlemlenmesi... ...ve çözümü de aynı zamanda... ...bu yuvarlak masanın etrafında bu yapılan... ...mikrokozmoz içerisinde gerçekleşebilir... ...diye düşünüyorum ben. Çünkü... ...herkes kendi gündelik hayat pratikleri içerisinde... ...bu değişiklikleri ve gidişatı gözlemleyebiliyor. Fakat... Bir diğer taraftan da herkes kendi yetenekleri, kendi gözlem alanları, kendi profesyonelleşmesi üzerinden de bunların ne olduğunu net bir şekilde daha görünür hale getirebiliyor. Yani olması içerisinde aynı zamanda faytoncular da vardı. Deniz bilimcileri de vardı. Sivil toplum çalışanları da vardı. Üreticiler, ee, üreticiler vardı. vardı. Bal. Bal arılarla alakalı çalışan insanlar vardı. Sinemacılar, fotoğrafçılar vardı. Ak iklim aktivistleri vardı, genç iklim aktivistleri vardı. Hepsinin baktığı noktalar farklı. Hepsinin gördüğü yerler aynı zamanda kendi ilgi alanları üzerinden bakıldığı zaman farklı. Bu sebepten ötürü hem gözlemleme farklı olabiliyor hem de bu sorunun çözümünün ne olduğunu ortaya çıkarabilecek olan sihirli formül gibi bir şey var aslında. Fosil yakıtlardan bir an önce vazgeçilmesi. Ama bu fosil yakıtlardan nasıl vazgeçilebileceği konusunda da aynı şekilde bu formülü bir araya getirebilecek olan toplumsal etkenler ve katmanlar var. Kadınlar, erkekler, LGBT bireyler, yaşlılar, çocuklar hepsi kendi çözümlerini aynı şekilde bir araya masaya getirip sunduktan sonra ortaya çıkan plan ve programla beraber bunun çözümü net bir şekilde ortaya çıkarabilir. Zor bir şeyden bahsediyoruz. Çok zor bir şey çünkü aslında masada da farklı e, e, bakış açıları ve çözüme yönelik farklı reçeteler diyelim aslında ortaya kondu. Masa bunu e, ayrıntılı tartışacak bir e, şey vakte sahip değildi. Ee, ama <gülüyor> yani e, bizim hepimizin İstanbul için ortaklaşacağımız bir e, acil iklim eylem planı diyebileceğimiz belki bir hareketin e, ilk ya ilk değil mi bu kadar iddialı konuşmayalım ama yani çok farklı seslerin bir araya gelip konuşmasının ne kadar önemli olduğunu biz burada deneyimledik. Yani farklı görüşler var bunları konuşmak gerekiyor tartışmak gerekiyor belki bazıları yanlış. Bazılarının aslında sonuçları istendiği gibi olmayacak. Dolayısıyla bunları bu şekilde konuşabilmek gerekiyor. İşte yani O yüzden de bu tür masalar çok önemli. Fakat bir taraftan da vaktimiz çok az. Evet, vaktimiz çok az. Şimdi şeyden bahsediyoruz. Planlar ve programlardan bahsediyoruz. Karşımızda, karşımızda duran, hatta içinde bulunduğumuz krizi nasıl çözebileceğimizden... Daha, ...daha müreffeh bir şekilde bütün canlıların içinde yaşayabileceği bir ekosistemi nasıl... Tekrardan tesis edebileceğimizden bahsediyoruz. Bunu bir daha farklı yollarda yapabiliriz ama iki gündemde şu anda hem kentlerin gündeminde hem insanların hem de kurumların gündeminde olan iki konu var. Bunlardan bir tanesi iklim acil durumunun ilanı. Diğeri de iklim, acil eyle, iklim eylem planlarının ortaya çıkarılması. Şimdi ilk önce şey söyleyeyim iklim acil durumu nedir? Bu biraz sözel bir teminat aslında. ...yapılması gereken şey. Mesela şöyle bir durum... ...düşünün önümde bir haber var şu anda... ...11-11-2019 tarihli... ...bugün ne kaçı? 11, 11, 12, 12. 12. 12. Dünün haberi... ...Avustralya'da çıkan orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu... ...bölgeleri tehdit etmesi üzerine... ...Güney Galler eyaletinde acil durum ilan edildi. Yani iklim krizinden ötürü... ...ortaya çıkan bir durumdan ötürü acil durum... ...ilan edilmiş. Bu felaketten ötürü... Bir eko, eko, eko, ...ekosistemin... ...çöküşünden bahsedilen... ...o lokal olarak çöküşünden bahsedilen durumdan ötürü... ...acil durum ilan edilmiş... İklim acil durumu ilanları ise mevcut yaşadığımız gidişatın aslında sadece bir bölgeden ya da lokal olarak sadece bir tarafta çıkan yangından ibaret olmadığını eğer bir acil durum ilan edilecekse yani Şimdiden, bir şekilde bir tahliye evet. gerekiyorsa bu tahliyenin bütün alanlara sirayet etmesi gerektiğini ve bunu sözel bir teminatla beraber yapıldıktan sonra ardından iklim eylem planları üzerinden bunun planının programının yapılması gerektiği ile alakalı olarak çıkıyor şu anda. Dünya üzerinde birçok yerde tartışılıyor. Yani şeyleri acil yangınları falan ilanları. beklememek lazım diyorsun. Zaten yangınlar zaten oluyor. Zaten yangın var. Evet, yani zaten Metaforik var. anlamda değil mi? Gerçek anlamda da yangın var. Peki yani bunlar... dünya üzerine baktığımız zaman da yangınlar devam ediyor. Ama lokal olarak bu acil durum ilanları yüzünden sadece o bölgeye bakıp o bölgeyle alakalı olarak gözümüz ve algımızı kilitliyoruz. Fakat daha büyük, büyük bir alandan baktığımız zaman, daha büyük bir ölçekten baktığımız zaman bu acil durumun sadece bölgesel değil, aynı zamanda gezegenin içinde olduğu duruma dair ilan edilmesi gereken bir şey olduğunu farkına varıyoruz. Evet. Bu yüzden insanlar iklim acil durumu talebiyle beraber sokağa çıkıyorlar. Bununla alakalı bir metin çevirdik ve bu metinde de şu yazıyor. Neden iklim acil durum bildirimi? Hükümet veya yerel konsey gibi yetkili bir makam tarafından onaylanmış iklim acil durumu bildirimi,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 krize kriz demesi gerekiyor. Birlerin çıkıp bu kriz için acil durum ilan etmesi gerekiyor deniliyor. Politikacılar bunun neresinde? Çünkü biz mesela adalarda da İstanbul'da da gözlemlediğimiz bir şey var ki hiç buralarda filan değiller. Ee, yani o masada da konuşulmuştu biliyorsun. 2 metre kıyıların Suların yükselmesi evet. öngörülmüyor yani kesin evet. artık. Bu da zamanında oldukça yakın bir gelecekte. E, peki e, bu planlarda, stratejik planlarda e, sen bakmışsın Asu biraz herhalde Biz oradan da bilgi İklim verirsin. Planında. İklim planında. planında nerede yer aldı? Yani adaların her tarafı sularla kaplı. E ...ne yapıyoruz, neresinde var... ...politikacılar yani oldukça... ...demode davranıyorlar hala gördüğümüz... kadarıyla. önemli olan bu... ...masa etrafında tabi bir politikacı... ...yoktu... Ee, ...şimdi buradan çıkacak masadan... ...ne çıkacaksa artık biz değil mi... ...buna ya bakacağız, çağrı buraya evet. nereden... Biliyoruz? ...gitmemiz gerekiyor, konsuz yani... da... ...olmuyor bu işler değil mi? Öyle ama şöyle bir durum da söz konusu... ...demokrasinin bug'ı... ...söz konusu oluyor burada yani... ...nasıl bug ne demek... Belirli bir e, yazılım var diyelim yani. bilgisayar yazılımı var o bilgisayar yazılımının bazı noktalarında bazı işlemler yaptığınız zaman bazı hatalarla karşı karşıya kalıyorsunuz bu durumda biraz ona benziyor yani demokratik sistemlerle temsili demokrasiler üzerinden gidildiği zaman e, karşınıza şöyle bir durum çıkıyor bir aday seçilmek için propaganda sürecini başlayıp çeşitli vaatlerde bulunmaya başladığı zaman bir sonraki seçim dönemini de aynı şekilde düşünerek yapmaya başlıyor bu işini yani hem aday oluyor Donald Trump örneğinde olduğu gibi ya da diğer örneklerde olduğu gibi hem aday oluyor hem de bir sonraki dönemi düşünerek vaatlerini yapıyor. Bir dönemlik bir adaylık içerisinde temsili demokrasilerde aday olunduğu zaman çünkü iklim krizinde mücadele demek aynı zamanda kemerleri sıkmak demek bunu net bir şekilde söyleyelim. Bazı şeylerden feraket etmek rahatlardan lükslerden feraket etmek manasına geliyor. Kimse bir kişi, politikacı böyle bir evet, e, kemer sıkmaya e, gelişmek istemiyor. Geleneksel o... sistemler üzerinden bunu evet. kemer sıkmayı herhangi bir şekilde söyleyebilecek ve bunun karşılığında da oy alabilecek çok fazla e, lider şu anda dünya üzerinde yok gibi duruyor. Dünyanın en gelişmiş sistemlerine baksanız bile İskandinav ülkelerine baksanız bile. Ama şöyle bir durum söz konusu. Yerellik burada en önemli noktalardan bir tanesi. Yerellerin halkın daha doğrusu karar alma süreçlerine katılmasıyla beraber bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi söyleyen metinler var. Her sorunun aslında birçok şekilde aslında üstesinden yerellik gelebileceğimiz şunun için şey var. Önemli. Adalarda bence şöyle bir şey gördük. Yerellik yer, yer, yerindeki olup bitenleri izleyebiliyorsunuz. Evet. Bir fiil birebir her gün oradaki canlılar ne oluyor, atlar ne oluyor, kuşlar ne oluyor, balıklar ne oluyor. Ee, bunları izlediğiniz zaman işte soyut bir şeyden artık bahsetmiyor oluyorsunuz. Hı hı. Çok somut bir şeyden bahsettiğiniz için politikacınızı da sivil toplum olarak e, uyarma kapasiteniz artıyor ve aslında siz toplum olarak politikacıdan beklemeye başlıyorsunuz. Evet. Hı hı. O beklentilerinizi toplum olarak yükseltirseniz politikacı geride kalmaya başlıyor. Evet. Evet. Ee, o senin dediğin açmaz o zaman ortadan kalkıyor. kalkıyor. Demek ki evet. sivil toplumun kendi yereline bu anlamda bilmesi, öğrenmesi, anlaması ve anlatması gerekiyor kendi yerelinde ne olduğunu. Biz adalarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani hı. burada ne olup ne bitiyor? bilin, öğrenin ve e, politikacıyı sıkıştırın diyoruz. E, ama tabii ki yani bir büyük mega şehir bir İstanbul'da işte tophaneden örnek verdin. Buradaki öğreneceğimiz yerel nedir? E, evet. hani adalar çünkü çok özel bir örnek. Hakikaten orada hayvanları canlıları takip edebiliyoruz. Ormanları takip. Burada orman yok. Hiçbir şey yok. Arabalar de, yok. Yasak oldu. Şimdi burada ha. demek ki yani İstanbul'daki yere, yerel takip Yerel savunuculuk o anlamda meselesinin belki tutunacağı başka indikatörler gerekiyor. Evet burada mesela orman yok çiçek yok aynı zamanda arılar yok ama şöyle bir şunlar var mesela yağmur yağdığı zaman sel sularını götüren yollar var bunu taşıyamayan kanalizasyon sistemi var. Bir diğer taraftan kuraklık olduğu zaman dışarı çıkılamayacak kadar sıcak içerisinde müşteri bekleyen restoranlar var. Farklı alanlarda farklı insanların sokağa çıkmasını engelleyebilecek iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan durumlar var. Gıda fiyatları var mesela artan gıda fiyatlarından bahsedebilmek mümkün. Yani sokağın içerisinde aynı zamanda hava kalitesinin düşmesinden bahsedebilmek mümkün. Bunu yurttaşlar biliyor ama şöyle bir durumda söz konusu yurttaşlar demişken sadece tek bir şekilde gene demokrasinin baklarından bir tanesi bana kalırsa ee, ...bunu sadece 18 yaşından büyük ve oy verebilecek olan insanlar olarak nitelendirmemek gerekiyor. Nitel, nitelendiriyoruz dünya üzerinde şu anda ama şöyle bir şey düşünün gene sokak üzerinden düşünelim. Bir sokak var o sokağa bir tümsek yapılacak tümsekte büyük bir tümsek o tümsekte alakalı karar verecek olan mercin neresidir? Yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin altında muhtarlığa kadar inebilecek olan o muhtarın heyetine kadar inebilecek olan... Ee, Organizasyon şemasındaki bulunan yapılardır. Fakat o sokakta oynayanlar kimlerdir? O sokağa yaşayanlar kimlerdir? O sokakta hayatlarını geçirenler kimlerdir? Muhtemelen okuldan çıktıktan sonra ya da okul olmadığı zaman tatillerde orada vakitlerini geçiren çocuklardır. Herhangi bir şekilde 18 yaşından küçük insanlara kararları sorulmadan verilen durumdan ötürü aslında iklim krizi denilen şey ortaya çıkıyor. En basit niteliğiyle bunu bu şekilde açıklayabiliriz. İklim krizi dediğimiz zaman iki aklımıza... Kömür petrol doğal gaz geliyor. Kömür petrol doğal gazın yaygınlaşmaya başladığı zaman nedir diye soracak olursanız o da endüstri devrimi. Endüstri devrimiyle aynı, aynı zamanda farklı bir sorumsuzluk da ortaya çıkmaya başladı. Nasıl köyden kente göç sırasında yaşanan bu sorumsuzluğu görebiliyorsak iklim kriziyle alakalı bu sorumsuzluk içinde bulunduğumuz sorumsuzlukta da aynısını görebilmek mümkün. Yani... İnsanlar köyden kente göç etmeye başladıkları zaman bu sefer köydeki pratiklerini aynı şekilde uygulayamaz hale geldiler. Çünkü bir sene mahsul aldıktan sonra ertesi sene mahsulünü düşünerek aynı zamanda bu insanlar bunu tüketiyorlardı. Bir sonraki sene kuraklık olursa diye. Fakat ücretlemeye geçildiği zaman bu sefer aldığı maaş üzerinden aylık olarak bunları tüketmeye başladılar ve o aylık o, o oldukları zaman dilimi içerisinde yaşamaya başladılar ve geleceği görmeden yaşamaya başladılar. Geleceği düşünmeden geleceği düşünmemek demek aynı zamanda kirletmek manasına geliyor. Kirlettiğiniz zaman sadece kendiniz için değil sizden sonraki jenerasyonların temizleyebileceğini düşünerek kirletmek manasına geliyor. Bu ta ki içinde bulunduğumuz yıllara kadar geldi o yüzden artık kirletebilecek daha fazla alan olmadığını daha fazla dünya olmadığını bilim insanları Profesörler, doktorlar yani bu insanlar söyledikleri için bu sefer iş başa düştü diye düşündüm muhtemelen çocuklar. Onlar sokaklara çıkıp bu talebi e, dillendirmeye başladı. Karbon salınımları dediğin zaman tabii ki yani çocuklar diyorsun işte evde e, ısınmak için yakılan doğalgaz, İstanbul şimdi doğalgaz üzerinden ısınıyor. E, oradan başlayabilirsin yani aslında... Ee, zor yani e, işte doğal gaz yaktığın için nasıl bir kar karbon emisyonuna hı hı. sebep verdiğin bir. İkincisi bindiğin araba. Hı hı. Kullandığın ulaşım araçları, özel ulaşım araçları. Ee, yine burada e, onun sebep olduğu karbon emisyonları. Ee, şimdi tek tek böyle böyle gidebiliriz ama bunların hepsi aslında yaşadığımız hayatın varsaydığımız... Şeyleri, normalleri. normalleri Tırnak içinde evet. normalleri Şimdi e, Karbon emisyonlarını sıfırlamalıyız Diyor değil hı hı. mi e, iklim aktivistleri ve bu konudaki Bilim insanları e, Bu ne anlama geliyor e, Bunun olabilmesi için Evimizdeki ısınmayı bizim başka türlü Yapmamız gerekiyor hı hı. E, Yani e, Çözümlerin de alternatif çözümlerin de Aslında mümkün olabileceğini Ve belki insanların yerelde bu çözümleri hayata geçirebilecek dayanışmalarla hayata geçirilebileceğine dair örneklerin konuşulması belki gerekiyor. Evet. Aslında her şeyden önce gerçeğin söylenmesi gerekiyor. Çünkü ortada bir kriz var ve buna gerçeğin gerçek olduğunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Herhangi bir şekilde fosil yakıt üreticilerinin bağlı olduğu medya grupları içerisinde alternatiflerin olabileceğini düşünmek biraz saflık, saflilik olur. O yüzden farklı alanlarda farklı alternatiflerin ne şekilde olduğunu insanlar birbirlerine hem eylemle hem de bir şekilde dayanışma içerisine girdikleri ağlar üzerinden göstermeleri gerekiyor. Ama bunun mümkün olduğu bilimsel açıdan da ...gayet net bir şekilde görülebiliyor. O yüzden... ...hem bilimin arkasında birleşin derken... ...hem bilime hem de bilimin bu şekilde... ...ortaya çıkardıkları çözüme inanın diyor aslında... ...insanlarda. Evet. Şimdi... ...zamanımız çok az kaldı da... ...belki biliyorsun adaların hiçbir planı yok... ...yani. Evet. Bir böyle... 5000 bin bin falan hiçbir şey yok. Stratejik... ...planı Hı -hı. yok. Nüfus tutmadığı için... ...belediyede böyle bir stratejik plan da yapmıyor. O nedenle çok tehlikeli. Şimdi biz... ...içerde ile da konuşurken böyle... ...Asu dedi ki yani... Adalar, ormanları çünkü yüzde altmıştan fazlası orman Hı -hı. alanı bir yutak alanı yani İstanbul içinde bir yutak alanı. Hani kuzey ormanlarını da oldukça kaybettiğimiz için kuzeyde şimdi çok az eser kalmış durumda o yutak alanı nefes alabileceğimiz aşağıya güneye indiğimizde hiçbir şey yok. Yani tek adalar var Hı -hı. ve adaların bu kadar kırılgan savunmasız olması ve rant baskısıyla her gün yani her gün e, bizde e, bir hayvanların ve, ve yaşam Alanların üzerinden şahit olurken... ...bir taraftan da her gün rantsal olarak... ...nasıl adaların tahrip olduğunu görüyoruz. Evet, yani orta agorasına dahi artık... E, <gülüyor> müdahale. Şey, ...müdahale edilmiş durumda. O kadar rant gidiyor ve tehlikeleri var. Bu yutak alanını tüm İstanbul için... Korunmak. ...korunması Hı -hı. Hı -hı. gerekir Sadece, diye Sadece evet, ormanları değil yani açık yeşil alanları... ...işte kıyıları deniz alt, denizi ve denizaltı canlıları işte bu deniz çayırları bütün bunlar aslında karbonu yutan, evet. karbondioksiti evet. yutan evet. şeyler. Yani sadece bir manası yok, aynı zamanda evet. fiziki bir manası da var adaların. Adalar kaybedildiği evet. takdirde birçok şeyin kaybedileceğini de insanlar yavaş yavaş gözünün önüne getirmesi gerekiyor. Örneğin deniz çayırları var. O toplantıda vardı biliyorsun. İşte denizaltı yaşam var. Oksijenin en fazla üretildiği alanlar bunlar ve bir tek halen kal kalan adaların kıyılarında var. Evet. Ve Oysa, bunlar da evet. yine çok kırılgan. Yani buraya dair e, ransal nedenlerle mesela iskeleler, plajlar, diskolar yapılma gibi bir eylemler var. Yani adalara bundan sonra hiçbir e, bir acil e, bu iklim acil durum ilanı bağlamında adaların bir koruma, iklim evet. koruma alanı olarak ilan edilmesi ve özellikle bu yutak alan olması özelliğiyle de e, daha fazla bina yapılmaması ya da yapılan binaların işte iklime uygun, geçirgen vesaire. Evet. Yani böyle bir iklim planı üzerinden evet. artık. Evet. Güçlendirilmesi formül, binaların. Formül aslında basit. İlk önce krize kriz denilmesi ve acil durumu ilan edilmesi. Ardından bu krizle alakalı çözüm yollarının bu konuyla alakalı çalışan 350 gibi sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışılması ve sorunun ne olduğunun ve çözümün ne olduğunun aynı zamanda yurttaşlar tarafından kurulacak olan komisyonlar ve komiteler tarafından ...tartışılması ve onlara kulak verilmesi gerekiyor. Evet. Aslında üçlü bir aşama içerisinde çözüm gayet mevcut. Bu çözüm evet. sadece iklim krizini değil aslında içinde Hı -hı. bulunduğumuz... ...demokratik krizi de ortadan kaldıracaktır gibi düşünüyorum ben. Yani evet. güzel özetladı. Yani. Teşekkür ederim. Evet, evet. Yani adalar sadece adaların değil, kapanışta da adalar hepimizin diyoruz ya... ...tüm sivil toplum kuruluşları, destekçilerine gerçekten ihtiyacımız evet. da var. Biz adaları İstanbul için... Ve tüm dünya için korumak zorundayız. Zorundayız. <gülüyor> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Ee, konuğumuz sevgili Can Tonbildi, gazeteci, radyocu, iklim aktivisti. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya salı tekrar buradayız. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin.